Mühtemelen Müslümanlar, son derse kadar bu fasılda namazın ehemmiyeti sadece muhtevası üzerinde durup bir fikir vermeye çalıştım. Ne namazın fezayili bundan ibarettir, ne de ben muhtevasını anlatmış oldum. Bu mevzuda ben bir fikir verdiğim gibi ileride yüzlerce insan size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 Celseden ve Kavemeden ibarettir. O da insanın kana çırpıp Rabbine doğru yükselmesinden yani bir arşiyesinden ve miracından ibarettir. 14 asır evvel yaşamış rehberi ekmelinin yanına fikren hayalen gitmek, onun yanında veya arkasında durmak onun dediği sözlerle Rabbine müracaat etmenin ifadesidir, fiili ifadesidir.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 ve siz kalbi arşiyenizi ve kavsiyenizi yapma imkanına sahip olacaksınız. Makru alemdeki günle buradaki gün arasında tehalüp olduğu zaman ki Yahudi ve Hristiyan bunu yaptı. sept gününü ifsad etti, yevmi ehedi ifsad etti. İfsad etmek suretiyle kilidi açılmaz hale getirdi. Feyz-i gelen nurdan ve sırdan istifade edemez hale geldiler.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 Onlar bize bu noktada sefkat etmişti. Fakat biz kıyamet gününde evvelin ve Onların önüne geçeceğiz buyuruyor. Çünkü ifsad edilmiş bir merkupla yol alınmaz. İfsad edilmiş bir sistemle mesafe kat edilmez. İfsad edilmiş bir sistemle matluba maksuda vasıl olunamaz. Onlar günlerini yani vesilelerini...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 En ağır en çaplı bir namazdır namazlar arasında. Onun için Allah Resulü el cumatu hakkun vacibun ala kulli muslim. Her müslüman üzere sabit bir hakikattır, bir vücuptur. Mümin bunun kadrini, kıymetini bilecek, eda etmeye çalışacaktır. Ben müfredatı ayetten mevzuya girmek istiyorum. Mevzu dibâcede şeref, yümün ve bereket getirsin diye dibâce yaptım. ayeti kerimede nidadan, zikirden, lehirden bahsediliyor. Kısaca bunların üzerinde duracağım ikişer üçer kelimeyle. Kur'an ferman ediyor. Ya eyyühellezine âmenu iza nûdiye lissalâti min yevmil cümu'ah.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 فَسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Nida ezan-ı Muhammed'i vesselamdır. Müslümanların gülbankı olan ezan Muhammed Muhammed'i vesselamdır. Günde beş defa minarelerde yukarılara doğru Hazreti Muhammed'in adıyla sallallahu aleyhi ve sellem Şehbal açan ezan-ı Muhammed'i vesselamdır.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 Gönüllerin sevgilisidir, akılların terbiyecisidir, soluklarınızı tanzim eden, sizi kurbu huzuruna alan, bir merdivende yükseltir gibi arş-ı kemalata çıkaran Allah'tır." Davet ediyor. اِذَا نُودِيَ لِصَّلَاتِ مِنْ Cuma günü davak olduğu zaman, فَسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine koşun. Fes'av kelimesini sahabi farklı anlamış. Bu anlayışta sahabinin derin anlayışı bizden biraz farklı olduğu için öyle anlamışlar. Biz onların bir kısmının anladığı gibi vihleyulada hemen anlamayız bunu. İbni Mesud der ki Fes'av Arapça'da sayedin demektir. Sayık koşmak demektir insanın rahatlıkla yürüyeceği, seri hareket edeceği hale gelmesinde hali sa'i denir. Hatta iza belaga ma'ahu sa'ya, İsmail aleyhisselam İbrahim'le koşarak yürüyecek hale gelince, rahat yürüme hali, Kur'an bu tabiri alıyor, Fes'avu ilâ zikrilleh, İbni Mesud der ki, eğer buradaki sahi olsaydı, yani Allah'ın maksadı fes'av sözüyle koşmak olsaydı, vallahi benim rıdam sırtımdan düşercesine koşardım. Araplarda bu sözün bir manası vardır. Onlar ridalarını, cübbelerini, sırtlarını atar, böyle kollarını geçirmezlerdi çok defa. Ve koşarken de bu çok defa düşerdi, onun için tutarlardı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 Sizse mümine yakışır ve kar ve ciddiyetle iç coşkunluğunuzu frenliyorsunuz. Ağır ağır gidiyorsunuz. Yetiştiğinize yetişiyorsunuz yine İbni Mesud ve Enes hadisiyle. Fevd ettiğinizi de kaza ediyorsunuz. Ama iç coşkunluğuyla gidiyorsunuz. Ağır başlı gidiyorsunuz ama eğer sizden ağır başlık istenmeseydi çocuk gibi koşacaktınız bu ezana. Kur'an sizin bu ruh aletinize tercüman oluyor. Onun için buradaki saiden maksat diyorlar ki ameldir. Mescidin yolunda olma, mescitte hudvede bulunma, namazı edada bulunma. Fesav'den maksat budur. Siz buna gidin diyor Allah kelle celaluhu. Ve zerul bey Mescide giderken tabii ki beyi alışverişi, ticareti terk edeceksiniz. Sizin için en cazip şey ticaret olduğu için onu söylüyor. Demek değildir ki memur masanın başında oturuyor. Ezani Muhammed Nida onu davet ettiği zaman, nida gelip kendisine ulaştığı zaman alışveriş yapmadığı için emir ona vakı olmamış, hitap ona ulaşmamıştır. Kat'iyen ve katibeten en cazip noktayla sizi bir şeyden men ediyor. Yani kazanç yapma sizin için çok cazip ve çok tatlıdır. Üç 5 kuruş daha kazanayım diye düşünürsünüz. Dükkanınızı yarım saatte açık tutmayı düşünürsünüz. Kulağınıza Allah'ın daveti gelip bulaştığı zaman hemen bu Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. O halde bunun çok kudununda olan meseleleri rahatlıkla bırakıp Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. Bir yerde ahbaplık yapıyorsunuz.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 ve iza quti'atissalaki teşiru fil art. namaz bitince yeryüzüne yeniden yayılıverin dağılıverin ve butagû min Allah'ın fadlından hissenize düşen şeyi talep edin bu dünyada olabilir ukhra da olabilir enes bin malik radıyallahu anh hazretleri diyor ki cuma müminlerin bayramıdır Cuma eda edildikten sonra çıkın, Allah'ın fazlından hissenizi alın, sözünün hedefi de şudur. Hastalar ziyaret edilir, çıkılır. Cenazeler teşhir edilir. Müminler birbirlerine selam verir. Ve elhubbü fillâh hükmünce, mümin kardeşlerini ziyaret ederler. فَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ayetinin maksadı budur, bunu anlatıyor bize.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 Cuma farz kılınmıştı, Cuma çok önceden farz kılınmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmeden belki ettikten sonra yerinde de edeceğim. Ama bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe irade ederken, cemaat kendisini dinlerken, Dehye ibni Halife radıyallahu anh Hazretleri Şam'dan ticaretten dönüyordu. Davul sesi duyulunca, cümbüş duyulunca halk açlık ve kıtlık içindeydi. Hutbenin ve cumanın adabı mevzunda da daha bir şey bilmiyordu. Aleyhissalatü vesselam'ı minberde dinleme mecburiyetini henüz müdrik değil idiler. Zannediyorlardı ki istifade için dinleriz, istediğimiz zamanda kalkar gider sonra yine dinleriz.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 Diyorlar ki kula i dahil on iki kimse kaldı mescitte. Allah Resulu şöyle buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوِتَّبَٓاءَ آخِرُكُمْ اَوْوَلَكُمْ لَا اَغْتَحَبَ عَلَيْكُمُ الْوَادِ نَارَ نَوْكَ مَا قَارٍ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer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 İşin nezaketini cemaat halinde henüz kavramadan, bu işin şuuruna vardı, nezaketini idrak etti, orada ikamet ettiler. Büyük bir belanın def-ü için para döner oldular. Vadi ateşle dolmadı. Nebinin minberde terk edilmesi korkunç cinayettir. Bu mana aşağıya doğru da gelir. Siz de hutbeye karşı, mevizeye karşı Aynı tavrı takındığınız zaman derecesine göre aynı şey sizin içinde bahis mevzudur, bir itap vardır. Onun için sahabi ayağına pranga vurulmuş gibi çiviledi kendisini, hutbeyi dinlemeye devam etti daha sonra. Kılını kıpırdatmadı, öylesine edeble oturdu ki namaz hüviyetini aldı mesela ve devri risalet fenahide hususiyle Hazreti Aişe'nin ifadeleri içinde, hutbe iki rekat namaza mukabil geliyordu. Çünkü tıpkı onun gibi huzur içinde, huşu içinde ve içinde dinleniyordu. Ev lehvenin bir de lehv var burada. Eğlenceyi duyduğunuz zaman ki davuzuruna idi. Sahabinin mescitten çıkışı davuzuruna dinlememaksa değil olmamıştı. Belki davuzuruna gelen karbanın geldiğini haber veriyordu. Onlar karbandan bir şeyler almak için dışarıya çıkmış Kervan öyle karşılamışlardı. Bir nokta yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum bunu. Ama ne olursa olsun. Camii, cemaati bırakıp ticareti tercih edenleri Allah tenkit ediyor. Lehve koşanları Allah tevbih ediyor, ne olursa olsun. Lehvin mübah olduğu, meşru olduğu meselesi istimbat edilemediği gibi, sahabinin lehve koştuğu meselesi de istimbat edilemez.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 arefeden de terviyeden de daha hayırlıdır. Fahri Kainat Efendimiz haber veriyor. Cuma günü seyyidül eyyamdır buyuruyor. El cumuatu seyyidetül eyyam veya seyyidül eyyam. Günlerin efendisi olduğundan yerinde sabit durur cuma. Bayram oynar, arefe oynar, terviye oynar, teşlik günleri oynar da cuma efendiye has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 İbadet şevkü ölür. Allah'ın huzuruna gelirken, getirilirken, boynuna ip takılmış da sürüklenerek getiriliyor gibi getirilir. Arkadan düttüre, düttürerek, önden çekerek geliyor gibi gelir. Çünkü kalbi hayatı ölmüş, ruhi hayatı sönmüş, cismaniyete gömülmüş, behimiyetin içine saplanmış gırtlağına kadar. Allah Resulü ifade buyuruyor. Başka bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç cumayı mazeretsiz terk eden ne bazal isama ala vera izheri Üç cumayı terk eden insan İslamiyeti arkasını atmış demektir. Yani meseleyi kulağının arkasına atmış demektir. İslamiyetle artık gayri o kadar münasebeti kalmış demektir. Başka bir hadisi şerif şerifte ise tehdit ve terhîb mahiyetinde. Ley enteeyennâ aqvâm en bed'ehum el Allahu ev le yahtimennallahu ala qulûbihim thumma le min el gâfilîn ev Bir cemaat ya cuma'yı terk etmekten vazgeçecektir veya Allah onların kalplerine mühür vuracaktır da gayrı ondan öte gafiller güruhi içine girecek, duymaz, duygulanmaz, heyecanlanmaz fertler haline geleceklerdir. Ya Cuma'ya eda edeceksiniz, kalbiniz hüşşar olsun, haftanıza nur serpilsin, beş vakit namazın zevk ve şevkini duyasınız vicdanınızda Ve Allah muhafaza buyursun terk ettiğiniz zaman kalbinize mühür basılacak. Siz sebebiyet vermiş olacaksınız. Kesviniz buna sebebiyet vermiş olacak. Sonra da gafilin güruhu arasına girecek. Duymayacak ve duygulanmayacaksınız. Hissetmeyeceksiniz. İstifade ve istifade kapıları size kapanacak. Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Bunlar hakkı vacip olan...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 Duaların yükselmesi arasında bizim dualarımız ne kadar çelimsiz olursa olsun ümid ederiz ki kabul karin bulunsun inşallah. Cuma onun için camidir. Cuma camidir. Ehemmiyetine binaen da zaman, mekan, adet, cemaat ve hudud şart koşulmuştur. O ferdi bir ibadet değildir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 Cemaatin gür ve dolgun toplu halde Allahu ekber deyişlerine, Rabbena ve lekel hamd deyişlerine, Allahu ekber deyip rüküa gidişlerine, Semi Allahu limen hamide deyip kıyama kalkışlarına, kavamaya kalkışlarına, Allahu ekber deyip secdeye gidişlerine, Subhana rabbiyal aala deyip secde de seni tesbih edişlerine bak. Bu gür ve cemaat sesi içinde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 Maşeri vicdan ne demek bunu kavramış, toplu hareket edebilecek hale gelmiş, kadisi, hakimi, hakemi bulunan yerlerde olur. Bir mekan da şarttır. Halbuki umum namazlar için Fahri Kainat Efendimiz "Ve cu'ilati'l ard mescidan ve tahura." Yer bütünüyle benim için mescit, namazgah ve temizdir buyuruyor. Cuma için bu böyle değildir. Sen sopanın önüne sütlü olarak dikip cuma namazı kılamazsın. Bu bir medeniyet meselesidir. İçtimai'nin gelişmesi meselesidir. Topluluğun ne demek olduğu, mahşeri vicdanın ne demek olduğunu, toplu yaşamanın ne demek olduğunu kavramış olmanın ifadesidir. Onun için mekan da şarttır, hatta emir şarttır.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 Havari sayısını almış on kişi demiştir. Hazreti İmam Şafi kırk kişi demiştir. Böyle bir cemaat bir araya gelmeden şartlarına haiz bir cuma namazı olmaz diyor. Kira cuma camidir. Cuma cemaat halinde eda edilecek. Cenab-ı Hakk'ın cemi'i nimetlerine karşı cemaatin şükrünü takdimden ibaret olduğundan dolayı biz, bu şükrü cemaat halinde eda etmeye çalışacağız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri edaya muvaffak kılsın. Onun için yine Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem da dikkat çeker. Minberde hutbe ve irad buyururken, aslan postuna veya kaplan postuna bürünmüş namaz öyle kılan,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 Raşid bir halife, mescitten içeriye giriyor hutbe irad edilirken. Diğer Raşid halife, devrin halife Hazreti Ömer hutbe irad ediyor mimberde. İçeriye giren Hazreti Osman'dır. Soruyor, bu dakikaya kadar neredeydin ya Osman, hutbeyi kesiyor soruyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Ezan-ı Muhammed'i duyar duymaz hemen abdest aldım, koştum ancak yetişebildim. Mazeret meşrudur.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 İkaz buyuruyor Hazreti Ömer. En küçük adabı şeriat'a kadar ikaz buyruluyor. Ama Hazreti Osman biliyor ki, Cuma günü kusretmek farz değildir. Cumanın şartlarından değildir, abdestte de olabilir. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ''Mentavabba yevmel cum'ati'' فَنِعْمَتْ وَبِهَا وَمَنْ غَسَلَ فَالْغُسْلَ اَفْطَلَوْ كَمَا قَالْ Ne güzel bir işte bulunmuş, Rabbi ne güzel husus etmiş olur. Ama husus ederse bu daha faziletlidir. Hazreti Ömer, bunu bil Osman bunu bildiği için guslün sadece faziletten ibaret olduğunu, bir sünnet bulunduğunu müdrik idi, onun için abdestle gelmişti. Bununla beraber hüşşar, sahabi, Adab-ı şeriatta dahi mümin kardeşini ikaz ediyor. Nerede bunun guslu diyor. Belli bir zaviyeden ibadet taata baktırmak için bu misalle içinize geldim. Ve meseleyi size intikal ettirirken de ikaz edilecek noktada durup nokta koyup ikaz ettim. Bizim cemaatimizin tansiyonunun götüreceği şey değildir. Bizim Müslümanlığımız okşamakla köpölemekle devam ediyor. Kimseye kusurunu söylemek mümkün değil. Zira kimse kendisini kusurlu görmüyor. Herkesin nefsi firavun gibi her şahsa bir mabud olmuş, matlub olmuş, maksud olmuş. Kendi umumi durumunu dahi söyleseniz ve söylediğiniz şey çok hafif dahi söylense nefsin temerrüdüne ve onun size reaksiyonuna şahit olacaksınız. Onun için devrimizde bu mevzudaki mualece değişik, okşayıcı mahiyette dem ve tamara dokundurmadan olmalıdır. Haşa ben burada her vesile ile kudve olduklarını ifade ve ilan ettiğim بَيَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ Sözüyle kendilerini anlatmaya çalıştım ashab kiramın tarzı hareketinden başka bir harekette bulunun demiş olmayayım. İnşallah öyle de olmuyorum ama cemaatin seviyesi budur. Biz çocuklar gibi okşamakla Müslüman olma havası içindeyiz. Allah Celle Celaluhu doğruyu, hakikati bize göstersin Teala. Nefsim adına ne kadar karar veriyorum, gelecek kusurları kabulleneyim. Fakat yine de temerrüt oluyor. Birisi bana dese ki çok zevzeklik yapıyorsun, çok konuşuyorsun, rahatsız oluyorum. Ve nefsi rahatsızlığımı arz edeyim, bakın. Arkadaşlarım, benimle çok yakın teması olanlar bilirler, onlara birkaç defa naklettim bunu. Talebelik hayatında kafası çok derin meselelere ulaşmamakla beraber... Kendisinden eğer verim adına, eğer başka yönlerle çok istifade ettiğim ümmiyeti içinde ümmi bir arkadaşım vardı. Allah ömrün uzun makamını cennet etsin. Ben de devrin okumuşları arasında kendimi görerek, gurur ve kibrin benim için kana dolup yukarılardan uçuttuğu devirde, adını andığım zaman, dudaklarımda tatlılık hissettiğim Fahri Kainat Efendimiz'e karşı bile bir terbiyesiz olmuştum. Onun adını anarken dahi Hz. Muhammed demekle iktifa ediyordum. Bir kısım küstahların ve terbiyesizlerin yazdıkları kitapta babalarının oğlundan bahseder gibi, bahsettikleri gibi aynı terbiyesizlik yoluna girmiştim. Aradan uzun zaman geçmiş, ayrı kalmıştık. Yan yana gelince ben, ben uçuran bu gurur ve kibir kanatları içinde yine kendime göre ilimden den vurup ve bu arata bir Hazreti Muhammed'deyi verdim. Gafil ve mütekembir ve aynı aynı zamanda mağrur bir hava içinde olduğumdan ne onun yüzüne ne de işimiz adına bakacak halim yoktu. Bir aralık gözüm yüzüne eğilişince gözden bana doğru dönmüş Dikkatle beni üzüldüğünü gördüm. Bana aynen elini kaldırdı şöyle dedi. Ulan sen ne olmuşsun öyle dedi. Babanın oğlundan mı bahsediyorsun? Allah'ın reziludur o diyordu. Birdenbire sarsıldım. Tepeden inme başıma bir balyoz gibi bu yumruğu hazmedemedim sarsıldım. Fakat seneler evveline gittim. Adını andığım zaman ağladım, Hazreti Muhammed'in yanında kendimi buldum. Çocukluk hevesi ve neşvesi içinde ona ait menkıbeleri okurken ağladığım devre intikal ettim. Bir çocuk dimağı içinde yedi, sekiz, on yaşında ellerimi açıp uyurken Allah'ım bana göster onu dediğim devreye gittim. Bana ciddi bir kadın yapıldığını hatırladım. Sarsıldım, gururum kırıldı. Fakat Allah'a hamd ettim. Ona demedim, onu da gurura sevk etmedim. Fakat Rabbim kalbime şahittir ki sonra içimden o yaralar gitti. Allah senden ebediyan razı olsun. Beni bir uçurumun kenarından kurtardın. Başka bir gururlu devrimde kim bilir belki de başka hava içinde. Yine samimi, hüsnü niyetli bir arkadaşım. Hz. Ömer'i anlatırken... O'nun ilk Müslüman olduğu devirdeki aşk ve heyecanı deli dolu sözüyle anlattım. Hz. Ömer'e siz de şahistsiniz, kalbimin ayrı bir bağlılığı ve bir hususiyeti vardır. Nedense O'nun ayrı bir yeri vardır, ayrı bir büyüklük halinde kendisini hissettirir, kalbimizde ve kalbimde. Bununla beraber o ilk Müslümanlık anındaki coşkunluk ve heyecanı anlatırken, o samimi ve Hazreti Ömer'in aşıkı, şeriatın ruhunu kavramış arkadaşımın yanında, Ömer bile bidayet İslam'da deli doluydu dediğim an, bu ne terbiyesizlik dedi böyle. İslam'ın medar-ı büyük Ahmet karşısında, sen bir maksadını anlatırken bu ne çirkef tabirler, bu ne fersud ifadeler böyle dedi. Yine sarsıldım, sarsıldım ama Allah kalbime yine lütfetti, inayet etti. Reaksiyon göstermedim ona. Bu hakikati kabul ettim. Kabul ettim Allah senden ebediyen razı olsun dedim. Bir daha tövbeler tövbesi Ömer'e deli dolu demek mi? Koparırım o dilimi kökünden. Ömer'e deli dolu demek mi? Bununla şunu anlatmak istiyorum size. Bana hak ve hakikati kabul ederiz. Nereden nasıl gelirse gelsin, balyoz gibi ense kökümüze insin kabul ederiz demeyin. Ben haşa sizin üzerinizde müzekka durumda bulunduğumu da ifade etmiyorum. Asır enaniyet ve gurur asrıdır. Kimsenin kusurunu söylemek mümkün değildir. Bana öyle gelir ki Fahri Kainat Efendimiz minberden anlatsaydı, bizim içimizde rahatsızlıklar baş gösterecekti. Çok zordur bu mesele. Keşke bir arkadaş edinsek de kusurlarımızı sonuna kadar söyleme ile selahiyatlar kılsak onu. Yüzümüze kusurlarımızı söylese ve yüzüne kusurlarını söyleyversek onun. Böylece kendi kendimizi kontrol etsek. Sahabi Topyek'ün kendi kendini kontrol ediyordu. Abdest aldım camiye geldim. Nerede bunun kutsu diyordu o da sesini çıkarmıyordu. Bir başkası kalkıp ona diyordu ki sen sırtındaki gömleği nereden aldın bana verdin kumaştan bir gömle çıkaramadım. Halifeye devlet reisine bunu söylüyordu. Bu o da bundan rahatsız olmuyordu. Belki o gömleği nereden aldığını makul şekilde anlatıyor. Tereddüt ve şüpheye düşen müminin kalbindeki tereddüt ve şüpheyi izale ediyordu. Biz bir girizgah yaptık, Cuma'dan çıktık buraya. Kusurlarımızın, seyyahatımızın hatırlatılması mevzundan çıktık. Asıl meselemize gelince Cuma cemaat namazıdır, Cuma camidir. Ve biz ona gelirken en nezih, en nezih şekilde gelecek, en nezih elbiselerimizi giyecek, en güzel kokulardan üzerimize dökmüş, Burcu burcu kokularla meleklerin cevelan ve, cevelan ve develan ettiği mescide gelecek. Rabbimize karşı bu diyetimizi bu hava içinde takdime çalışacağız. Allahu Teala ve Tefettes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini bizlere yar eylesin. Cuma alemin yaratıldığı altı günün son günüdür. Büyük alemde günler, devirler halinde kendisini gösterir. Siz isterseniz onu jeolojik devriler olarak ele alın. İstersek bütün jeolojik devirleri bir tek devre irca edelim. Göklerin ve yerin yaratılması, Küreyi arzın insanın sakin olabileceği sükne haline gelmesi, hayata vesile olabilecek veya hayatın devamına müsait olabilecek hale gelmesi anına kadar geçen ilahi altı gün var. Yirmi dört saatlik, haftalık, aylık günler değil bunlar. Belki meşrimeninde, döl yatağında milyonlarca seneyi taşıyan bir devirdi bu. Allah altı günde yarattı. Bu altı günün sonu cumaydı, bir günde Allah Celle Celaluhu nebilozları yarattıysa, başka bir günde küleye arzın gazını verdi bağlı bulunduğu şeyden, başka bir günde onu çekti, çevirdi, biçime koydu, başka bir günde dağları yarattı, başka bir günde ağaçları yarattı. Nasıl yarattı, nasıl etti, bu mevzuda bir kısım nazariyeler, Kant ve Laplans havasında nazariyeler arz etmek veya Brown havasında nazariyeler arz etmek, işi hakikatten nazariyeye kaydırma durumuna düşecek değilim. Bunu sukut sayarım. Allah kendisine has günler içinde veya makru aleme tayin buyurduğu günler içinde altı günde insanın yeryüzünde yaratılacağına kadar işi sürdürdü ve yaptı binbir cilve, binbir asmanın binbir cilvesini gösterdi. Ve Cuma bu günlerin sonuncusu oldu. Son gün Cuma'ydı. Yahudi bu meseleyi ters anladı. Cuma günü iş bitti dedi, cumartesi sebz günü Allah istirahat etti demek suretiyle. Haşa Allah'a yorgunluk, tab, haşa Allah'a insanlar gibi dinlenme lüzum ve zaruretini isnat etti. Müminler bu türlü vartadan masumdurlar Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem'in getirdiği şık ve rehberlik sayesinde. Binaenaleyh dikkat buyurun! Cuma, Hazreti esma İlahi'nin bir makes noktasıdır. Büyük alemde yaratılan her şeyin yeni ibadesiyle belli bir günde odaklaştırılmasından ibarettir upuzun bir beş günde veya altı günde icraat ilahi olarak makru alemde ceveran ve deveran eden her şeyin belli bir noktada odaklaşmasından, fihristleşmesinden ibarettir. Nedir bunun manası? Sütün toz haline getirilmesi, bir şeyin hulasa haline getirilmesi ve icap ettiği zaman sulandırılması, eski vazifesinin kat kat üstünde vazife görü hale getirilmesinden ibarettir. Cuma öyle bir gündür ki, hilkattaki bütün günlerin adeta noktayı mihrakiyesi, vahidi ve camii olmuştur. Bunları bir araya getiren, yek kılan, cem eden bir mana havi bulunmaktadır. Hz. esma odaklaştığı, mihraklaştığı bir gündür zaman içinde. Haftayı bölen cuma aynı zamanda, aylarda bölünür. Sene bölünür cumalarla. Ve böylece bütün bir seneye ve daha sonra bütün bir ömrü beşere ve daha sonra bütün bir zamana nur, serp nur serpilmiş olur cuma ile. Zira cuma, meleği alada, nedi alada cuma. Öyle melek var ki bir milyon rükû var. Bir milyon sene Öyle melek var ki milyon sene diyorum milyon çok olduğu için. Yaratıldığı günden beri rükuda. Öyle melek var ki yaratıldığı günden beri secdede. Öyle melek var ki yaratıldığı günden beri kıyamda, kavemede veya celsede. Her birisi ibadetin bir şeklini almış, Rab'be karşı o ibadeti takdim ediyor. Dünyada Allah Celle Celaluhu. 24 saatlik günler taşıyan beşerde cuma gününde bütün bu manaları toplamış, hülasa haline getirmiş, sizin idrakinizin, şuurunuzun, vicdanınızın cebine koyu vermiştir Allah Celle Celaluhu. Siz bir cumada bu meleklerin ibadeti taatının neşvesini duyabilirsiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Cuma bu manada bir gündür. Onun içindir ki, biraz evvel dikkatinizi çektiğim gibi, bu büyük ibadeti ferden ferda eda etmek mümkün değildir. Cemaat halinde eda edilecektir. Dikkat buyurun. Onun içindir ki, bu derin manayı idrake vabeste bir akılla eda edilecektir. Onun içindir ki, nakisetül akıl olan kadınlara cuma farz olmamıştır teveccühü tam içinde eda edilecektir. Onun içindir ki teveccühe mani, kadının cemaat içinde bulunması Cuma'nın saatine mani olmuştur. Onun içindir ki dinin tamamı Cuma'nın tam vesilesi olmuş, yani hayatının her lahtası nurlu olan kimseler Cuma'yı kılmakla serfiraz kılınmıştır. Onun içindir ki hayız ve nifas arızalarıyla hayatının her lahzasında nur bulunmayanlara Cuma farz kılınmamıştır. Onun içindir ki zeval vaktinde olmuştur. Yani beşerin rüşdü erdiği anda olmuştur. Onun içindir ki bari kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine vesile olan Cuma namazını zeval vaktinde kılmayı Allah'ın emriyle tayin buyurmuştur. Zira zeval vakti güneşiyle bir hakikati anlatmaktadır. لَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ فِي Öğlen, zeval vaktinde güneşi gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. İşte o dakikada Rabbe teveccüh, Rabbi görmeye vesiledir Cuma gününde. Hakikati misallendirilmek suretiyle bu meseleyi bize anlatmaktadır. Cuma bu manada bir camidir. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri okunan ezanlar hürmetine. Bize idrak ve şuur ihsan eylesin, meseleyi kendi ruh ve muhtevasıyla kavramaya muvaffak eylesin. Cuma için davet vakı oldu. Hakka gönül vermiş olanlar şu dakikaya kadar koştular ve duyduktan sonra da koşacaklar. Hudbe dinleyip Cuma kılacaklar. Kalbine taht kurmuş oturan, şeytanın oturduğu nice kimseler vardır. Allah'ın kalplerine mühür vurduğu nece kimseler vardır. Lâbalâb sokaklarda dolaşıp duruyorlar, doldurup duruyorlar. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri kalben ölmüş bu mülbürde gönülleri dahi okunan ezanı Muhammedü hürmetine ihya buyursun. Yılan çıyan gibi zehirlemeden hoşlanır hale gelmiş, vicdanen tefessüh etmiş temerrüt etmiş kimselerin şerrinden de ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı masum ve mahfuz buyursun. Biz kendi kulları hakkında bu zaviyeden merhametli olma, haklarında rahmet dileğinde bulunmaya çalışıyoruz. Rahman ve Rahim diye kendisini bize anlatan Hazreti Allah Rahmaniyet ve Rahimiyetiyle Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a merhamet buyursun inşaallah Teala. Duaların en makbullerinden bir tanesi. merham ümmete Muhammed. Allahümmeğfir ümmete Muhammed. Makbul dualardan bir tanesi budur. Biz bu dilekte bulunuyor. Sözlerimizi onunla bitirmeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu camiyet hususunu daha ariz amik arz etmeyi düşünüyordum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için iki cümleyle hülasa edeceğim. Bir arıya gelme, medeni bir tabu olmanın muktezasıdır. Onun içindir ki daha Müslümanlar Medine'ye gelmeden oradaki ilk Müslümanlar Esad ibnü Zürare'nin imameti altında cuma namazı kılmışlardı. Kâb ibnü Malik gözleri görmediği devirde dahi o Tebuk'ta geriye kalan Uhud'da da Efendimiz yaralanıp bir hendeyin içinde beklediği an ilk defa görüp ilan eden Kâb ibn Malik. Kılıcı dili kadar keskin, dili kılıcı kadar müessir o büyük insan. Gözlerinin görmediği bir devir vardı ki torunu tarafından elinden tutulur mescide götürülürdü. O devre kadar Cuma günü nidayı duyduğu her anda Rahimallahu Eshade bini zürar ederdi. Allah ashabı İbn Züra'a merhamet etsin. Medine'de biz Mus'ab vasasıyla Müslüman olduktan sonra Yahudiler bir günde toplanır ibadet ederdi. Hristiyanlar da bir günde ibadet ederdi. Resul Ekrem'den haber gelmişti, gelmemişti bilmem. Bir gayretle paçaları sıvadı, Medine'nin içinde koşu verdi. 40 kişi arkasında toplayı verdi. Veya 12 kişi toplayı verdi bize Cuma namazı kıldırdı. Sonra da bir oğlak kesti bize ziyafet verdi. Böylece ilk defa Cuma'nın beşaretini, müjdesini Esad Zürare getirdi. Hayatının sonuna kadar Allah ona merhamet etsin diyordu. Daha sonra Mus'ab İbni Ümeyri Efendimiz tarafından yazılı emir gelince Hz. Mus'ab'ın orada Cuma namazı kıldırdığını görüyoruz. Bundan anlıyoruz ki bir arıya gelme bir zarurettir, içtimai bir zarurettir. Bir arıya gelme, cumada ibadet etme, dupturu vicdanlarla cumadan sonra konuşma, dertleşme, içtimai meselelerin teşrihatını yapma içtimai bir derttir, bir meseledir, bir zarurettir. Müslümanlığın daha yeni şimşekleri çaktığı devirde dahi, şafa attığı devirde dahi, şuurlu müminler bir Cuma'nın zaruret ve lüzumuna inanıyor Cuma namazı kılıyorlardı. Allah da ayrı bir noktada Habibi Edib'ini bu meseleyle mükellef kılıyordu. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri manası ve muhtevasıyla yaşamayı kendisinden dilediğimiz Cuma'yı yaşamaya bizleri muvaffak kılsın, rızasından ayırmasın, tevfikini yaretsin. لله تعالى الفاتحة